65. Bölüm Medineliler hesaplarını iyi yapmışlardı. Mekke'den çıkan bir insan ciddi bir yürüyüşle Yesrib'e ne kadar zamanda ulaşabilir demişler, yaptıkları hesapta aldanmamışlardı. Ancak bilemedikleri taraf, Efendimizin üç gün müddetle, Sevr Dağı'ndaki mağarada kalmasıydı. Onların bundan hiç haberleri yoktu. İkinci gün akşama kadar süren gözlemler de bir gülümseme getirmedi. Üçüncü günün erken saatlerinden itibaren evlerin damlarına çıktılar. Hurma ağaçlarına tırmandılar. Allah'ım ''Resulünü bize selametle kavuştur, sen her şeye kadirsin.'' Duaları Yüce Mevla'nın dergahına yükseliyordu. Öyle sıcağı bastırıncaya kadar, ilk müjde sesini yükseltebilmek için sabırsızca baktılar, baktılar. Dakikalar, saatler birbirini kovaladı. Yine beklenenler görünmedi. Yine geniş bir nefes alınamadı. Gözler yorgun, gönüller yine mahzun ve endişeli döndü. İmamü'l-Enbiya belmürselin efendimizse Zübeyr bin Avam'dan aldığı haber üzerine yürüyüşünü sıklaştırmış. Müminleri bir an önce ferahlandırmak, bir an önce yolunu bekleyenlere kavuşmak için istirahat müddetlerini azaltmışlardı. Herkes öyle sıcağı basınca kayluğuyla uykusuna çekinmek üzere damlardan inmişlerdi. Bu sırada bir işi için evinin damına çıkan bir Yahudi, beyaz elbiseler içinde gelmekte olan yolcuları gördü. ''Müjde ey yestip halkı! Beklediğiniz adamlar geliyor.'' Havaz zavaz bağırıyordu. Birden fırladılar. Kadın, erkek çocuk evlerin damlarına çıktılar. Baktılar. Beyaz elbiselere bürünmüş, üç yolcu gittikçe yaklaşıyorlardı. Birden canlanıverdi şehir. ''Allah'ın Resulü geliyor. Büyük peygamber geliyor.'' Diye bağıran, neşe içinde zıplayan çocuklar, büyüklerin sevincine ortak oluyordu. Resulullah'a bir zarar eriştirebileceği endişesi yıldırım hızıyla zihinlerde dolaştı. Hemen kılıçlarına sarıldılar ve Efendimiz'i karşılamak üzere koşmaya başladılar. Bu sırada Efendimiz de artan sıcak ve yorgunluğun tesiriyle bir hurma ağacının gölgesinde dinlenmeye başlamıştı. 500'e yakın insan Allahu Ekber diyerek Resulullah'a doğru gelmekteydi. Orada bir müddet dinlenen Efendimiz Kuba köyüne geldi ve Külsun bin Hıdm'ın evine misafir oldu. Hz. Ebu Bekir de Hudeyb bin İsa'f'a konuk oldu. O gece Kuba köyü halkı köylerine sabaha kadar nur yağdığını gözleriyle görür gibiydiler. Hele Kulsüm bin Hıdm'ın evi gerçek bir cennet bahçesiydi. Mekke'de bıraktıkları insanların düşmanlık duyguları da, şimdi kavuştukları Medinelilerin sevgileri de ölçüye sığacak gibi değildi. En güç şartlar altında yürütülen dini tebliğ vazifesi, en son çarede kalmayıncaya kadar bırakılmış, hayatına ciddi bir şekilde kast edildiği bilinince de, bu vazifeye dışarıdan devam edebilmek için hicret edilmişti. Medine'de müminlerin ağır şartlar altında bile, kendisini koruyacaklarına dair söz vermiş olmalarına rağmen, Efendimizin hemen yola çıkmayıp, bütün Müslümanları yolcu ettikten sonra hicret etmesi, batmakta olan gemiyi en son terk eden, büyük kaptan olması sebebiyleydi. Ben gidiyorum, siz arkamdan gelirsiniz deme yolunu hiç düşünmemişti o. Bu hicret esnasında dilese cibril Emin kendisine kılavuz olabilirdi. Melekler onu hiç zahmet etmeden dilediği yere götürürlerdi. Böylece bir isteği olsa Yüce Mevla Habibi edibini kırmaz, arzusunu yerine getirirdi. Ama o, böyle tehlikeli bir yolculuğu, meşakkatin her çeşidini tadarak yapma yolunu tercih etmiş, bir müşluk olmasına rağmen, Abdullah bin Üreykıt'ı kendine kılavuz edinmişti. Buysa, İçinde yaşadığı şartları aldırmadan her çeşit engeli normal ölçüler içinde geçmeyi, güçlüklere tahammülü öğretmeyi hedef alması, işi ehline bırakma yolunu zihinlere perçinleme gayesini gütmesi sebebine dayanmaktaydı. İşin ehri olana yaptırılmasını Efendimiz bu hareketinde anlatmazsa daha nasıl anlatabilirdi? Abdullah bin Üreykıt'ın vazifesi burada sona ermiş bulunuyordu. Verdiği söze harfi harfine uymuş, gerçekten takdire layık bir şekilde kılavuzluğunu icra etmiş olan bu adama teşekkür edilmeli. Bu tehlikeli yolculuğu göze aldığı ve vazifesini mükemmel şekilde yerine getirdiği için hakkı da gerektiğinden fazlasıyla ödenmeliydi. Nitekim kendisi memnun edildi. Beklediğinden fazlasıyla mükafatlandırıldı. Süreka, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme verdiği sözde durdu. Hala, her tarafta harıl harıl hicret yolcularını arayanlar vardı. Nereye? Muhammed'i ve arkadaşını bulmaya. Şaşarım aklınıza. O buradan geçecek de... Ben yüzdeveye bile bile göz yumacağım öyle mi? Süreka henüz aklını yitirmedi. Dönün de onu elden kaçırmayın. Şunu iyi bilin ki o bu taraflara orayı verirse yüzdeveyi hiç kimseye bölüşmek istemem. Adamlar döndüler. Onlar başkalarını döndürdüler. Süreka gerçekten de bu yolu kapatmış. İkinci, üçüncü gelenleri de kolaylıkla geri çevirme imkanını bulmuştu. Resulullah'ın Kuba'ya ulaştığı haberini aldıktan sonra artık tehlike ortadan kalktı diyerek anlattı olanları. Suhaib çoktandır Resulullah'la birlikte hicret edebilmek için beklemiş kalmıştı. Fakat Yüce Mevla, sevgili peygamberinin sadece Hz. Ebu Bekir'le hicret etmesini uygun gördüğünden... Bu olmamış. Efendimiz kendi ev halkıyla vedalaşıp ayrılmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gittiğini duyduğu zaman hemen hicret etme kararını verdi. O da gitmeliydi. Artık onu Mekke'ye bağlayan hiçbir bağ kalmamıştı. Okunu, yayını aldı, bir miktar azık hazırladı. Ve vakit geçirmeden yola çıktı. Fakat arkasından duyduğu bir ses ona talihinin ters gitmekte olduğunu hatırlattı. ''Nereye ey Suhaib?'' ''Sizden kurtulmaya, Rabbime rahatça ibadet edebileceğim bir yere. Olamaz, bırakmayız seni.'' ''Buraya elinde bir sopayla gel. Sonra bu kadar mal biriktir, zengin ol ve çek git. Buna razı olamayız.'' ''Ben buradan mutlaka gitmek istiyorum.'' dedi. ''Biz de seni hiçbir yere göndermemekte kararlıyız.'' Suhaib elini ok çantasına attı ve bir ok aldı. ''Bakın.'' dedi. ''Siz benim yanıma gelinceye kadar hiç olmazsa birkaçınızın leşini yere serebilirim. İyi ok attığımı bilirsiniz. Bilmeyen için denemek zor değil. Daha sonra da kılıcımı çeker, sizinle ölünceye kadar çarpışırım. Dilerseniz böyle bir yol deneyelim. Yahut biraz insaflı davranırsanız size bir teklifim var. Nedir o teklifin? Şimdiye kadar biriktirdiğim malımı size bırakırım. Siz de beni dilediğim yere gitmek üzere serbest bırakırsınız.'' ''Ciddi misin ey Suhaib?'' ''Ben ciddiyim. Ama siz de ciddiyetle söz vermelisiniz.'' ''Sözümüz sözdür. Teklifini kabul ediyoruz.'' Döndüler, Suhaib'ın evine geldiler. ''Kazın şurasını.'' ''Hemen kazdılar.'' Yüzler memnuniyetle gülümsedi. ''İşte evimde bulunan şey.'' dedi Suhaib. ''Ayrıca filan kadına gidin. Onda iki tane gerdanlık emanet olarak duruyor. Onu da alın.'' ''Var mı daha diyeceğiniz?'' ''Bir tek diyeceğimiz kaldı Ey Suhaib. Güle güle selametle git. Vallahi sen sözünde durdun. Biz de sözümüzde durmak istiyoruz.'' Ve Suhaib ayrıldı. Gerçekten de kimse rahatsız etmedi onu.'' Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin girişinden birkaç gün sonra Hazreti Ali'yi ebtah denilen mevkide de yüksekçe bir yere çıkmış halde gördüler. Kimin amcamın oğluna bıraktığı bir emaneti varsa gelsin benden alsın. Hazreti Ali bu ilanı hiç şüphesiz daha başka yerlerde de yapmış olmalıydı. Geldiler ve emanetlerini aldılar. Verilecek bir emanet kalmayınca, o da ver Medine dediği ve hemen yola çıktı. Gece yürüyor, gündüz gizleniyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ilk olarak Hulsüm bin Hıdm'ın hurma kuruttuğu yeri, Kendisine tahsis etmesini istedi. Burasını namazgah edinecekti. Kulsum bunu memnuniyetle kabul etti. Nur yüzlü efendimiz namazlarını orada kılmaya başladı. Müminler de bekar bir zat olan Sa'd bin Haysemen'in evinde görüşüyorlardı. Kuba köyüne bir mescit yapmayı kararlaştırdı. Bana harreden taş getirin buyurdular. Derhal müminler bu emri yerine getirmek üzere hareket ettiler. Kısa zamanda pek çok taş getirildi. O zaman peygamberler sultan efendimiz yapılacak mescidin kıble duvarını bizzat kendisi çizdi. Daha sonra mübarek elleri bir taşı kavradı ve getirdi. Kıble duvarına koydu. Henüz burada misafirde. Fakat ilk iş olarak bir ibadethane yapılmasını lüzumlu görmüşlerdi. Mescidin temeli, insanlığın ulaşabileceği en üstün Allah sevgisi ve saygısı duygularıyla atılmış oluyordu. Yapılmasını kararlaştıran ve ilk taşını koyan peygamberler imamı, büyükler büyüğü efendimizdi. Peygamber efendimiz mağara arkadaşına döndü. ''Bir taşta sen koy ya Ebu Bekir.'' Hz. Ebubekir memnuniyetle kabul etti. Taşı kaldırdı, getirdi. Efendimizin taşının yanına koydu. Ya Osman, koy bir taş. O da koydu. Daha sonra Resulullah Efendimiz. Herkes taşını koysun buyurdular. Böylece mescidin duvarları, Allah rızasından başka hiçbir şey düşünmeyen insanlar tarafından Yükseltilmeye başladı Birkaç gün içinde Kuba mescidi tamamlanmış Büyüklük yolunun tek örneği Efendimiz namazlarını orada Kılmaya başlamıştı Müjdeyânebi Allah Ali geldi Peygamber Efendimiz fedakar Ali'yi Gözyaşları içinde karşıladı Bağrına bastı Yorgunluk her halinden belli oluyordu. Ama o da çilenin bittiğini, Allah'ın sadece insanlara değil, bütün alemlere rahmet olarak gönderdiği Resul-i Zişan'a kavuştuğunu görünce bütün yorgunluğunu unutuvermişti. Ancak günlerdir yaya yürünen bu yollar onu perişan etmiş, ayaklarının altı yer yer kabarmış, çatlamıştı. Hz. Ali'nin ayaklarını gören peygamber efendimiz şefkat ve merhamet deryası olan kalbinden kaynayıp gelen ince duygularla gözlerinden inci taneleri akıtmışlardı. Hemen mübarek eli Hz. Ali'nin ayağını buldu ve sıvadı. Ali bu elin serinliğini, yumuşaklığını ta kalbinin derinliklerinde hissetti. Aynı zamanda ayağındaki ağrılarda kesiliverdi. Peygamber efendimizin ayrılışından sonra Mekke'de meydana gelen hadiseleri birer birer anlattı. Emanetleri sahiplerine teslim ettiğini haber verdi. Daha sonra Müslüman ve dul bir kadının evine misafir oldu. Bu sıralardaydı ki Suhaib bin Sinan da geldi, Resulullah'a kavuştu. Efendimiz ona pek hayırlı, bereketli bir alışveriş yaptın ey Suhaib diye karşıladı. Suhaib'in memnunluğu, bir kat daha artmıştı. Ya Resulallah, ben Mekke'den ayrılalı beri geçen olmadı. Eminim ki bu haberi sana Cibri ile emin getirmiştir. dedi. Kısa bir zamanda tamamlanan mescidin ilk imamı peygamberler imam olan efendimizdi. Bu mescit, dünya durdukça şerefi yerini muhafaza edecek, müminlerin gönüllerinde ayrı, mübarek, mukaddes bir yer tutacaktı. Yıllardır Yesrib şehrinde bir Yahudinin kölesi olarak çalışan Selman, bir gün ağaçta hurma toplamakla meşguldü. Sahibi de ağacın altında bulunuyordu. Bu arada adamın akrabasından biri geldi. Selman'ın sahibi ona yer gösterdi. Canı sıkkın galiba, dedi. Evet. Ne oldu? Mekke'de peygamberliğini ilan eden kişi kubaya gelmiş. Şimdi Evs'te, Hazreç'te onun başında toplandılar. Selman bu sözleri duyduğu zaman kulağının yandığını sandı. Ağaçtan düşercesine bir hızla indi. Gelen adamın boğazına sarıldı. Ne dedin ne dedin Allah aşkına bir daha söyle. Bu sözleri Selman'ın ardına indirilen şiddetli bir tekme takip etti. Selman kendini topladı ve geri çekildi. Akşama kadar geçen zamanı bir türlü hesaplayamadı. Nihayet işini bırakıp serbest kalınca biraz hurma aldı ve Kubaya yöneldi. Resulullah'a hip oldu. Getirdiği hurmayı önüne koydu. Bir miktar sadaka vermem gerekiyordu. Bunu lütfen kabul buyurun dedi. Ben sadaka kabul edemem. Cevabıyla karşılık gördü. Fakat Resulullah Efendimiz hurmaları arkadaşlarına verdi, yemelerini söyledi. Bir müddet orada kalan Selman izin isteyip çıkarken bu bir diye mırıldandı. Karanlıkları delercesine Medine'ye doğru yol alırken geride ikisi kaldı diyordu. Rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz rebül ayı içinde ayın 4'üne rastlayan pazartesi günü Sevr dağındaki mağaradan yola çıkmış ve 12 gün sonra 15'ine rastlayan cuma günü Kuba köyüne ulaşmıştı. Orada 14 günlük bir dinlenmeden sonra ayın 29'una rastlayan cuma günü tekrar yola çıktı ve Medine'ye hareket etti. Arada 4 kilometre kadar mesafe vardı. Etrafında Mekke'den göç eden muhacirler ve Medine'de onlara kucak açıp yardımcı olan ensar bulunuyordu. Efendimiz hicret yolculuğuna çıkarken aldığı ve kasva adını verdiği devesine binmişti. Terkisinde hicret arkadaşı Hazreti Ebu Bekir de vardı. Salim bin Af ailesinin oturduğu Ranua Vadisi'ne ulaştığı zaman öyle baktıydı bineğini durdurdu, indi. Herkes öğle namazını kılmaya hazırlanıyordu. Halbuki Efendimiz, İslam dininin haftada bir defa kılınacak olan cuma namazını kılacaktı. Önce sünnet namazını kıldı. Efendimiz ayağa kalktı, kendisini dinlemek üzere hazır bulunan asabına karşı şu konuşmayı yaptı. ''Ey insanlar!''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 Bundan sonra Resulullah Efendimiz oturdular. Kısa bir müddet dinlendi, hemen kalktı ve sözlerine şöyle başladı. ''Hamt Allah'adır. Ona hamd eder. Ondan yardım dilerim. Nefislerimizin şerlerinden, amellerimizin günahlarından Allah'a sığınırız. Allah, kimi hidayete erdirmişse onu dalalete sürükleyecek yoktur. Dalalete bıraktığını da kimse hidayet yoluna erdiremez.'' Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka hiçbir mabut yoktur, tektir, eşi, ortağı yoktur. Sözlerin en güzeli Allah Teala'nın kitabıdır. Allah, kimin kalbini bu kitapla ziynetlendirdiyse, küfürden kurtarıp İslam dinine girdiyse ve o da Allah'ın kitabını insanların sözlerinden üstün tuttuysa, selamete ermiş, saadete kavuşmuştur. Çünkü O, sözlerin en güzeli, en müessir olanıdır. Allah'ın sevdiğini seviniz. Allah Teala'yı bütün kalbinizle, bütün varlığınızla seviniz. Allah kelamından, O'nu zikretmekten usanmayınız. Kalbiniz bunlara karşı katılaşmasın. Çünkü Kur'an, Allah'ın yarattığı her şeyin seçilmiş ve süzülmüş olanını ifade eder. Allah Teala kitabında amellerin en hayırlısını, kulluğun en değerlisini, sözlerin en müessir olanını beyan etmiş. İnsanlara ulaşan her çeşit rızkın haramını ve helalini onda belirtmiştir. O halde Allah'a kullukta devam edin. Ona hiçbir şeyi ortak olarak kabul etmeyin. Ona karşı gereği gibi saygılı olun. Dillerinizle söylediğiniz güzel sözleri amellerinizle de destekleyerek Allah'a karşı sadakat gösterin. Aranızda Allah'ın rızasına uygun olan bir sevgi yerleşsin. Hiç şüphe edilmesin ki Allah Teala ahdinin bozulmasından dolayı gazap eder. Selam sizlerin üzerine olsun. Daha sonra Resulullah Efendimiz imam oldular. İki rekat namaz kıldırdı. Gece namazlarında olduğu gibi açıktan okudu. Böylece ilk cuma namazı kılınmış oluyordu. İslam dininin gelmesinden bu yana geçen bunca yıl içinde ilk defa büyük bir cemaat, büyük bir emniyet içinde namaz kılmış oluyordu. Bu namazda duyulan miraç kokusu, bu namazda hissedilen ve mana aleminden geldiğinde şüphe edilmeyen duygular, müminler için mükemmel bir ziyafet manası taşımaktaydı. Böyle bir hürriyet içinde Resulullah'ın ardında saf sadeye binmek ve yüce divana durabilmek için nice eziyetler göğüslenmiş hatta kurbanlar verilmişti. Namaz bittiği zaman büyük yolcu tekrar bindi kasfaya, Bağır arkadaşını yine telkisini aldı iki tarafı müminlerle çevrili olduğu halde Medine'ye doğru hareket etti. Aydınlığa Doğru programımızın 65. bölümünü dinlediniz.